Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sayın dinleyicilerimiz Sanat ve Sanatçılar başlıklı programımızın ikincisini dinleyeceksiniz. Bu haftaki konuğumuz ee, halk sanatçısı Sadık Gürbüz. Sadık abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi e, yıllardır yakından tanıştığımız için elbette ki ben biliyorum ama dinleyicilerimize aktarmak babından. Şimdi siz aslında huk hukuk fakültesi mezunusunuz. Evet. E, şimdi e, fakültedeyken ya da daha önceden e, halk şairliğine, e, halk sanatçılığına ya da saza, müziğe bir yatkınlık var mıydı ya da o zaman da e, icra ediyor muydunuz yoksa ardından mı başladı? Tabii bunun içinde şu sorun ise şu da var. Eğer önceden halk sanatçılığı başladıysa Hukuk Fakültesi gibi yani elbette ki güzel fakülte ama aykırı bir yeri nasıl seçtiniz? <gülüyor> e, bu soru aykırı. <gülüyor> Şimdi Ülkücüğüm, Ül Ül Ül e, sevgili dostum. E, önce halk sanatçısı deyimin için teşekkür ederim. E, bu bu sıfatı halk verir aslında bir onurdur bir onur sıfatıdır Ben müzik diye müzik yaşamına müzik çalışmasına lise yıllarında tabii başladım genellikle bütün gençlik yıllarında başlayan hobiler evet. severek yapılan şeyler daha sonraki yıllarda karşınıza profesyon işiniz profesyonellik olarak da çıkabiliyor benim bu bendeki tesadüflerden birisi olur müzik bir bir de tiyatrodur. Ben lise yıllarında da tiyatro yapıyordum, profesyonel tiyatro yapıyordum, yarı profesyonel. E şimdilerde de gene tiyatroyu, oyunculuğu kullanıyorum. E, müzik Lisede başlayan müzik yaşamı, oyun müziğiyle başlayan, işte sonra İstanbul'a geldiğimde, okul için geldiğimde... E, ...oyunların içerisinde oyuna müzik yapmak şeklinde evet. e, sürdürdü kendisini daha sonra şehir tiyatrolarına geçtiğimde de orada da oyun müzikleri yaptım. Ee, sonra film müziğine dönüldü. 2-3 ee, tane film müziği yaptım. Bunlar e, tiyatro müziğin daha önündeydi. Profesyonel evet. olmadan hobi şeklinde filme müzik yapmak, tiyatroya oyunlara müzik yapmak profesyonellik olarak bak, bakmıyorduk tabii ki işinde ama e, tiyatronun kendi e, yapısı kendi gereği gereği. <gülüyor> evet çok güzel. Şimdi tiyatro demişken istersen e, şeyi de sorayım. E, bu Eminönü Halk Evi'nde ki o zaman e, olağanüstü bir kurumdu o, o Eminönü Halk Evi. Genellikle Halk Evleri'nin hepsi evet. öyleydi ama Eminönü biraz çok daha gözle fali. önde evet, olan bir fali. şey oldu hatırlıyorum. Siz e, burada da tiyatro yaptınız. Evet. E, orada da e, müzik müzikte var mıydı çalışmaların içinde? Or orada yoktu. Evet. Ama tiyatro orada, vardı. Evet tiyatro vardı. Haşmet Zeybi'nin hürgatını. Oynadınız. Evet. evet. Kaç yıllarıydı? Galiba 70'ti Ya 69'a 70. Evet, evet. Ee, şimdi e, aynı hı. yıllarda hı hı. E, o 69 olması lazım. E, 70'te de e, belki de 70'ti. Tiyatro 70 dergisinin Tanju Tanjuç'un sorumluluğunda Evet. Yönetmenliğini yaptığı derginin e, oyun tiyatrosu olarak e, bir şey vardı. Bir tiyatro vardı. Yavuz Özkan'ın başkanlığında e, Macit Koper, Yavuz Özkan, onlar vardı. Beni emin halk evinde beğenmişler Kendi, bizim oyunda da oynar mısın diye önerdiler. Çok. Sakko Vanzetti oynanıyordu har harikulade bir e, Oradan evet. ben Sakko Vanzetti'ye geçtim. 1970'te çünkü e, 12 Mart e, geldi ve biz oyunu sergileyemedik Ama daha önce birkaç defa. Ee, Aksaray'da Tösün e, salonunda Aksaray evet, biliyorum Aşağısında, evet, evet. aşağı kat. Biz de lise yıllarında orada epey çalışmalar yapardık. 3 sene de devam edecektik ondan sonra sezon olarak devam edecekti Beyoğlu'nda. O, ona izin ververdiler. Bu Tescil Salon acaba duruyor mu orada? No Kadık mı oldu orası? Ne Yok. Yok, ıı, Kadık olmadı. Şey yapıyorlar? Gene orada tiyatro yapıyorlar. Evet, güzel. Güzel bir salondu çünkü. Güzel. Biz, de Şu, evet. Evet. Biz de epey oyun ya, oynadık orada. Biz epey oyun. salonlar olmalı aslında ya. bu kültürel faaliyetler. Buna hem belediyeler önayak olmalı. Hem işte dernekler onun öncülüğünü yapmalı. Bir toplumun yetişmesinde, bir toplumun oluşmasında Bunların çok büyük tabii, önemi var. Tabii, çok maalesef onları da ortadan kaldırdılar. Evet. Maalesef. Sonra evet. Töz, töbler oldu maalesef. Evet. Evet, evet. Bizim gittiğimiz zaman da tös yani Özellikle tös <gülüyor> Fakir Baykurt'un başkanlığıydı, genel evet, başkanlığıydı evet. o zaman hatırlıyorum, evet. çok iyi hatırlıyorum. Evet. Şimdi müzikten söz edelim tekrar. <gülüyor> En son konseriniz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Lüleburgaz'da oldu. Evet. evet. Nasıl bize söz eder misiniz? Nasıl ee, mutlu olduğunu mu? Ben konserlerimden mutlu oluyorum tabii ki. Belediyenin organizasyonuydu ve bir 30 Ağustos'tu bir halk şenliğiydi. Ben zaten ülkenin bağımsızlığı konusunda çok önem, önem veriyorum. Hele de bugünlerde çok çok da öne geçti bu konu. Bunun vurgulanması, bunun anlatılması gerektiğine de inananlardan birisiyim. 30 Ağustosları ya da özel günleri bir eğlence günü olarak geçiştirmek e, ben doğru görmüyorum. Evet. En azından bir iki mesaj, bir iki cümlecik bir şeyler söyleyebilmek, bir şeyler iletebilmek e, benim için çok önemliydi ve orada da bu tür mesajlara, bu tür bu tür söylemleri bekleyen, sanki bunu aç bir, evet. bir on binler evet, evet, evet, evet. 10 binler vardı, 10-15 bin kişinin katıldığı bir açık hava konseriydi. Çok güzel. E, çok güzel oldu. Orkestramla da gittim, kendi orkestramla da gittim. Ee... Benim memnun olmam önemli değil. Tabii ki salon izleyenlerin ifadelerini aldık. Tabii çok güzel. O önemli. Çok güzel. Kaç parça ses sendirdiniz aşağıya? bir saat on beş dakika kaldı. Çok güzel. Çok güzel. Bilmiyorum çünkü sayısız. <gülüyor> tabii tabii tabii elbet. Çünkü bazen işte şu türküyü söyleyelim diye çıkıyorsunuz gerçekten de hazırladığımız türkülerden çoğunu söylemedik, söyleyemedik. Baktım bir saat ilerlemiş. Çok bir arı gözüm sahta gitti. O 11.30'a gelmiş. Çok güzel. <gülüyor> Gece de geç vakit. Tabi Lüneburgaz Kırktareli bölgelerinde ben turnelerden biliyorum. Evet. Yani çok duyarlıdır. Çok. çok moderndir. Kent şehirler de öyle zaten. Ya bizim bir arkadaşımız vardı eskiden takılıyordu işte diyor Yani e, Türkiye'de batıya ne kadar yakın ise il, iller, evet. bölgeler... Biraz daha açık. Yani Doğul arkadaşlarımız lütfen alınmasınlar onlara bir şeyim yok ama e, oradaki feodal düzenin e, evet. kalkmadan tabii o ağırlık ağırlığı, feodalitenin ağırlığı kalkmadan doğunun da e, gerçek kimliğini, gerçek yapısını bulmasının zor olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. katılıyorum. Konudan konuya geçiyorum. Sıkmet yani evet olur. Son zamanlarda bir de gündemde o, o doğudaki arkadaşlarımızın sorunları özellikle. O sorunların çözülmesi onun da tabii ki bir hukuk devleti sorunu olduğunu bir demokrasi sorunu olduğunu özgürlükler eşit davranışlar sorunu evet. olduğunu ayrıca belirtmekte Yarar görüyor benim kişisel görüşüm. Şimdi Temin, e, girmeden. Orkestram dedin de abi. E, hangi sazlar var orkestrada? E, davul, bas, e, piyano, flüt, saz. O zenginmiş yani. E, dolu. Bayağı. Evet, bayağı evet. Çok güzel, çok güzel Kaç CD oldu şimdi? Önünde duruyor ikisi. Şimdi izleyicilerimize tekrar ya, dinleteceğiz. O, evet, onlardan e, dinletmek için getirdiğim iki tanesiydi. 8 Sekiz tane yaptım. Ben e, az ürün verebilen bir arkadaşım. Az mı sekiz? Çünkü kendi olanaklarımla yaptım. En az üç dört yılda bir, bir ürün çıkartıyordum. E, bunları bizim için yapmak çok zor. Bizim için bunları çıkartmak, e, organize etmek, prodüksiyonunu yapmak çok zor. Tabii kolay iş değil tabii. Ekonomi e, bizi aşıyor ekonomisi. <gülüyor> bir ara Şimdi, verelim yani, diyorum. Evet, bir e, bir türkü e, Türk dinleyelim. Gayet, bence de iyi olur siz de çayınızı bu arada yudumlamış olursunuz evet, evet. Gözlerinde iki ayırıp iki dünya var. Biri türküler şakıyor, sevdastüne. Biri ait duman. Bir türküler şakıyor sevda üstüne Bir yağtı duman duman ağar ince Bir yağtı duman duman ağar ince Kanan biri sahipili, biri güler el yanında ağlar yalnızken, biri güler el yanında ağlar yalnızken, kanar yüreğim yarası, kanar inceden. Kanar yüreğin yarası Kanar inceden Biri güler el yanında Ağlar yalnız iken Kanar yüreğin yarası Kanar inceden Kanar yüreğin yarası Evet sayın dinleyicilerimiz gözlerinde iki ayrı dünya başlıklı e, türküyü dinlediniz S e, sözleri ve bestesi Sadık Gürbüz'e ait olan düzenlemesi de Sadık Gürbüz'e ait olan. Düzenleme Cebrail Kalın iyi oldu düzelttiğiniz. <gülüyor> Yanlış bilgi vermeyelim. Evet. evet. Ee, e, yayınımız içerisinde, programımız içerisinde iki türkü daha size sunacağız. Onları da takdim edeceğiz. Şimdi söyleçimize Sadık Gürbüz'e devam ediyoruz. İlk konseri e, hatırlıyor musun Sadık abi? İlk verdiğin halk konserini. Yani e, çok zor anımsamak ama ben şimdi değişik yerlerde değişik konserlere katıldım. E, i̇lk konserimin Ta yıllar önce yani 69'da öğrencilik yıllarımızda haçlık çıkartmak için bir organizatöre götürdü beni bir tanıdığım abim. Turan Engin'in bir şey as, as olduğu bir konserine katıldım. Orada söyledim. Çok güzel. Onun dışında ciddi profesyonel olarak girdiğim ilk ciddi konseri spor sergi savunumda İhsani ile yaptım. Evet. Ben burada ağırlıklı bir şey yapmıştım. Zaten benim çıkışım burada oldu. Çok güzel. Evet. Ben hatırlıyorum bir yıllarda belki sonra, onu da izlemişimdir. Biz o konserleri kaçırmazdı. Spor sahiydi İhsan'ın. Balıkesir e, yurdunun, Balıkesirlerin yaptığı bir geceydi. Halk gecesiydi. Balıkesir yurdu nerede? Değil? Fındık saat de miydi? Vallahi şimdi hatırlayamayacağım. Yani, yani, evet ya. O sıralar hep önemliydi şeyde. Lazım. Yani yurtlar önemli olduğu için. Lazım, evet. Antep falan oradaydı. Antep. Ha, ha, ha, ha. Evet. Şeyi sorayım bir de yani şimdi bir film müziği ile elbette konser farklı bir şey. el evet, bunu ayırıyoruz. Bir oyun müziği arasında bir fark var mıdır? Yani sizin açınızdan beste açısından yaratma açısından. Yani, yani var filmde taripta. neye dikkat edersiniz mesela Şimdi, meselerken aynı şekilde hı. filmde bir harekete bakarsınız, Anlattığı konuya bakarsınız, hı hı. konunun duygusuna bakarsınız, bir de e, müziklerin sembolize ettiği kim, kimlikler ya da, ya da duygular vardır. Evet, belli duyguları anlatan müziği müzik potefini kullanırsınız. Kimliği, kişiliği anlatan müziği kullanırsınız. Bir de işte tabii ona göre Son, ritmiyi, bir e şeyini e tamam. Peki o müziğin, müziğin olacağı yerleri yönetmenle beraber mi beraber, belirlersiniz? Beraber, beraber, beraber, değil mi? Beraber. Ne kadar süre o, su, tutacağını, kaç saniye tutacağını. Tabii, yani. tabii, şu tabii, kadar dakika, tabii. şu kadar saniye. Genellikle de kısa kısa olur. Tabii. Teknik bir şey. 34 yani. saniye örneği. Tabii. 34 saniyede bitirmek zorundasınız. Onu... İnce bir iş. Evet. Tabii farklı ya bir çok. şey. Çok. Ama tiyatroda e, belli yerlerde türküler söyleniyor, müzikler okunuyor. Tabii. Onu söylüyorsunuz. zaten oyuncu oyuncu ya da oyuncular birlikte söylüyorlar. Tabii. Pir Sultan'da olduğu gibi mesela, evet. şey Bedret'in evet. olduğu gibi. Evet. Fon da da bazen e, kullanabiliyorsunuz enstrümantal olarak ya da sözlü olarak. Hı hı. Evet. Dünyada ya da Davulda, e, vardı o dönemde. Evet, evet, onun müziklerinde ben yapmıştım şehir tiyatrolarında. E, o, o dönemde e, en iyi oyun müzüğü ödülünü almıştı. Öyle de bir onur çok kazanmış. Çok, çok güzel. Sayesinde. Orada türküleri ben söylüyordum ama yeri geldiğinde oyuncular birlikte söylüyorlardı. Danslarla, folklor evet. danslarla karşılıklı söylüyorlardı. Finalde de gene bir folklor ile herkesin söylediği toplu dans ve müzikle çok, bir çok coşkulu oyun. bir şey elbette. Çok, de, çok, çok müthiş şey, müziği orta şey. Orada çok önemli bir yeri var. O ödül bizim bizim da olmalı sevindim. diye tohum toprak dal da yaprak. Söyle biraz söyleyin öyle, <gülüyor> öyle Bizim olmalı. Bizim olmalı. Sözler Haşmet'in tabii oyundan, oyundan, oyundan, oyundan, oyundan aldığı sözler. Evet. <gülüyor> Pardon. Şimdi e, önümüzdeki projeler neler? Ee, önümüzdeki projeler düşünce olarak var sadece Ülkücüm. Yani Türküler yapıyorum. ara sıra e, beni saran bir şiir geldiğinde güncelde olduğunda olayları anlattığında eğiliyorum. Ona çalışıyorum. E, konserler e, oluyor, belli yerlerden kurumlar çağırıyor, e, oralara gidiyorum. Yurt yurtdışı yurt dışı. E, yeni bir e, CD yapmak düşüncemiz var, ama bunun ekonomik külfetinin altından kalkamıyoruz. E, Murat'ı sen tanıyorsun. Tabii tabii. tabii, tabii. O da çok istiyor, istiyor. o da çok istiyor. çok istiyor, Ama diyor abi yapalım işte şöyle şöyle bir şeyler diye. Çıkartamıyoruz. Örneğin 2002'de yaptığım AKM konseri çok çok iyi bir konserdi. Kayıt tane falan dediğim şimdi kendi çalışmasına iyi diyen bir adam <gülüyor> oluyorum ama... Herkes yaptığını savunacak <gülüyor> yok Biz de yazdığımızı ben savunuyoruz. Çok, çok dinletiyorum işte gelene giden arkadaşlara bazen. Hatta radyoda da bu ne zaman çıkacak? Hadi çıkart hadi çıkart diye bir sürü şeyler de var. Baskılar da var ama yapamıyoruz. En sonunda diyeceğim, bırakacağım bildiğimiz bizim radyoları alın yayınlayın ya işte belli bölümlerini ya da belli türkülerini alın yayınlayın diyeceğim. Bunu da deme noktasındayım neredeyse çünkü yapamıyoruz. Yani evet. CD olarak çıkartma gücümüz olmuyor. Evet anladım. Bir de şu internetten indirme falan var diyor. gelir yok çünkü yaptığınız şeyin harcamasını ya, unutacaksınız. Ya, ya. Bizim öyle bir lüksümüz yok. Evet evet yani müzik piyasasında farklı evet. bir şey yani hadi kitapta falan biraz önlenebiliyor falan ama müzikte çok farklı bir şey. Böyle aletler var ki çocuklar basıyor düğmeye ne kadar parça var hepsini evet, evet, indiriyorlar. Evet. Para alıp niye para vereyim diyor. <gülüyor> ama şimdi bazı yasal düzenlemeler geliyormuş. İşte onu Son ne kadar çıkarmış. başaracaklar bilmiyorum ama başarmalarını yürekten diliyoruz biz yapım üreticiler olarak. Öyle herhalde, herhalde. Müzik üretiyoruz. Müzik doğuruyoruz. Evet. Bunun işte diyelim ki domates yetiştiriyorsun, meyve yetiştiriyorsun, Tabii. buğday yetiştiriyorsun, un yapıyorsun. Bunun dağıtımını artık hamur edip ekme gidip dağıtmak firmalara. Ama bunlar işte büyük emek. Biz ilk aşaması, Peki bunun mesela doğranı. başka ülkelerde nasıl bu durum acaba? Böyle evet. olmadığını anlatıyorlar, kontrol altında olduğunu anlatıyorlar. Bir de e, kültürler çok önemli tabii, insanın yetişmesi çok önemli. Oradaki insan bunun bir emek olduğunu, buna bir emek verildiğini, değil emek mi? harcandığını ve bunun mu? bir ürün olduğunu biliyor evet. ve bunu Alman'ın hırsızlık olduğunun bilincinde. Ya i̇şte bütün mesele burada. Onu biz işte veremem, verememişiz. Evet, evet. Korsan kitaplarda da öyle değil mi? Ben evet, diyor evet. tamam bir kitap okuyacağım, alacağım. Ucuzunu alacağım ama sen okudu, kitabını okuduğun yazarına darbe vuruyorsun. Tabii, hem de kaç kişiyi ayrıca sıktığından vuruyorsun. Tabii, onun dizicicisinden de hem tabii ki, şey hem yazarı da. Dalık Tımrısına, yayıncısına tabii. hem de o üreticisi olan yazara. En büyük darbeyi vuruyorsun. Sevdiğini söyleyerek bir de. <gülüyor> tabii ki. Şimdi e, e, sevgili e, dinleyicilerimiz e, Sadık Gürbüz'den Neredesin yar başlıklı parçayı dinleyeceğiz. Gene bestesi ve sözleri Sadık Gürbüz'e ait. Bunun düzenlemesi Cihadaşkanın çok değerli bir arkadaşımız, uluslararası değerli bir kemancımız. Ee, ricam üzerine yaptı bunu. Kendisine hep teşekkür ediyorum, gene teşekkür ediyorum. Söylemeniz iyi oldu. Evet dinliyoruz. I'm yeah. yeah. Sen yanı o da yanasın, sen, o da yana sen. Soldur a yüzü, baktı sola. Sonunda diyesin neredesin ya, neredesin ya? Günler döndü ya, Mevsimi döndü ya. Ay kıraman bağır, bağır Uyumaz kulak yürek sar Yanan bağırın kendi sor Nerede seni yar Nerede seni yar Günler döndü Nefsim döndü yar, ay kıraman bağır bağır. Duymaz kulak yürek sağır, yanan bağırın kendi sor. Nerede seni yar, nerede seni yar. Evet sevgili dinleyicilerimiz, e, tekrar beraberiz, e, türkümüzü dinledik. E, bir türkü daha sunacağız bitişte. Şimdi ben e, Sadık abi şunu sormak istiyorum. E, sanatçı, çünkü bu soracağım soru son yıllarda özellikle 1980'den sonra e, bilerek ederek öbür sosyal temalar, konular gibi geri plana çekilmeye, üstün örtülmeye çalışıldığı bir hareket oldu gibime geliyor. O da şu. Sanatçı dediğimiz zaman, sanat dediğimiz zaman bunun içerisinde birebir halka bir sorumluluk vardır. Bu yurttaşlık bilincinden öte bir şey. Yani e, e, Gökünün dediği gibi e, halkı sanatın seviyesine değil, şey e, sanatı halkın seviyesine değil, halkı sanatın seviyesine yükseltmek gerekirdir. Bu bir e, sorumluluktur gibi geliyor. Ne dersin bu konuda? E, ustalar söylemiş. Bize söyleyecek bir şey kalmamış. Gerçekten sanatın insan kimliğinin en önemli bir mayası olduğunu, kültürel kimliğin en önemli bir mayası olduğunu söylüyor. İnsan olmanın en birincil özelliklerinden birisinin olduğunu söylüyor. Sen çok iyi biliyorsun. Makedonya ya da e, Yugoslavya'da savaş olduğu zamanlarda e, dışarıda bombalar e, yağmur gibi yağıyor toprağın altında, zemin katlarda, sığınaklarda o insanlar evet. tiyatro yapıyorlar. Tabii Bana tabii. Üsküp'te bunu birebir anlattılar yaşayan tiyatrocular arkadaşlar. ben de çok gittim Makedonya'ya. O, yani. o bölgelerin, o bölgelerin kültüre verdik kültüre verdikleri değerin göstergisidir. göstergesidir. Bu aynı buna benzer bir örnek daha. Daha var. Ülkeyi kurmamış, yani kurulmamış, daha e, oturmamış iken seçiyor biraz e, yetenekli insanları, gençleri evet. yurt dışına eğitime gönderiyor. Tabii. Tabii. Piyano eğitimi, keman eğitimi ve diğer Resim. Tabii, sanayi tabii, tabii. Bilim, bilim dallarında insanlar eğitime gönderiyor. Eğitimin bunda son derece önemi var. Kültür bunun yapıştırıcı, birleştirici mayası. İnsanı insan eden, toplumları toplum eden. Toplumların en büyük özellikleri birlikte yaşadıkları kendi kültürleridir. Tabii ki. Türküleridir, danslarıdır, şiirleridir, oyunlarıdır, halk oyunlarıdır. Tabii ki. Tabii yani ki. orta oyunlarıdır. Bunlar ürettikleridir, birlikte üretirler ve üretirlerken de Türkler söylerler, bir şeyler yaparlar. Halkı kaynaştıran unsurlardır, en önemli unsurdur. Şimdi bunların böyle olduğunu gördükten sonra sanatın o bölgeden çıkan bir kişi için sanatın bunlardan kopuk olmasını düşünebilir misiniz? Şimdi biz zaman önce sanat sanat için mi sanat toplum için mi diye atmışlar. Belki bu da bir saptırmacı aslında. O, tabii ki kesinlikle. Toplum tabii ki. Onu saptırmaya yönelik, konuyu saptırmaya i̇şte yönelik. İşte oradan gide gide moderne yani, geldi. Yani şimdi sanatçının içinden çıktığı toplumuna sorumlulukları vardır. Ona karşı borçları vardır. Toplumuna borcu vardır. Bizim borcumuz illa parasal borç değildir. Emek borcudur, ürün borcudur. Üreterek bir şeyler katmak borcudur. Yani i̇çinden geldiği toplumu görmeden yaşayan sanatçı aynı dedikleri gibi sırça köşkte yaşar. Onun da bir karşılığı var. İşte ona yükselmeye onu çalışıyorlar. Onun karşılığı şimdilik. vardır. İşte karşılık burada geliyor, bu, kullanılacak. Tabii ki. Tabii ki. O sırça köşklerde iyi beslenecektir. İyi şeyler sunulacaktır önüne. Geldiği yer unutturulacaktır. Artık o artık o en iyi şekilde kullanılmaya hazırlanmış önemli bir objedir Ondan ve da sorun derece bir, mutlu olacaklar hiç merak İyi bir evet, abi. iyi bir silahtır karşı taraf için. Toplumu e, çürütmeye yönelik, toplumu değiştirmeye yönelik. Bu toplum mühendislerinin e, çok iyi biliyoruz bunun e, yaptıklarını. Toplum mühendislerinin yaptığı bu. Toplumu olan toplumu değiştirmek, kendi istedikleri gibi biçimlendirmek e, ve bir zaman sonra da tabii onu istedikleri gibi. E, Kapitalizm artık öyle gelişiyor. E, rahat sömürebilmek, rahat alabilmek, Karşı çıkmayan, evet. tepki göstermeyen, her türlü olumsuzlukları normal gibi karşılayan bir toplum yaratılmaya çalışıyor. Bunu hallettiği zaman da başarıyor da zaten. Evet yani. yani insanları son son birbirine, 50 yılımıza bakalım. Evet insanları birbirine düşürüyor. İnsanlara ayrı e, kimlikler soruyor. Ben kimim soruyor, sen kimsin soruyor. İnsanız, insanız. ...sorusunu unutturuyor... ...biz insanız önce... ...amaç bu... Ve ...insanlar insanca yaşarlar birlikte... Şimdi ...batı kendi aralarında sınırlarını kaldırıyor ama... ...kültürel kimliklerini... ...hiçbir zaman kaldırmıyorlar... ...gene aralarında... ...siyasi haklar, ekonomik haklar konusunda... ...Alman'da, Fransız'da, İngiliz'de... ...İtalyan'da, Belçika'da... ...İsviçre'de, İsveç'te... Çatış, ...çatışıyor, tartışıyor... ...kendi halkının... ...çıkarlarını düşünüyor... Kendi halkının çıkarlarının dışına geldiği zaman çıkıldığı zaman tepkisini hemen gösteriyor. E peki hani o zaman toplumsal kimlik o kadar önemli değildi? Ya. Yani, o, ulusların, bir, temel o çimento. Temel çimento içinde yaşayan insanların e, farklılığı önemli değildi. Kendilerinde önemli ama bizde de önemsiz duruma getiriyor. Kimlikler ayrılıyor çıkıyor. Kardeşçe yaşamanın karşısında yeni sorunlar çıkartmaya çalışıyorlar. Oysa biz boyunca yıl Ortak üretmişiz, ortak tüketmişiz. Kız alıp kız vermişiz. Ahmet Arif'in dediği tavuklarımız karışmış. Bahçemizde birbirine. Biz aynı bahçenin çocuklarıyız. Bütün ülkesi. Jugoslavya'yı düşünün, işte diğer ülkeleri düşünün araya ırkçı, milliyetçi konular, dinci konular geldiği zaman birbirlerini ayrı, ayrı öteki görmeye başlıyor. Öteki görmeye başladıktan sonra zaten Hiç o bitiyor. tohum atılmıştır. Bu tohumu kimler atıyor? İşte bu yetiştirilmiş, sunulan, e, enjekte edilen televizyonlardan, magazin e, gazetelerinden enjekte edilen, o bozulmuş, bozdurulmaya görevlendirilmiş, sanatçı bir de kimliği takılmış kişiler yapıyor. Böylece etkin hale getiriyor onu. Onun için sorumluluk sahibi, halkının içinden gelen, halkını bilen, halkına tanıyan, halkı için çalışan insanlara çok çok çok çok gereksinimin olduğu bir dönemdeyiz. Evet. Ee, Sadık Gürbüz konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sadık abi geldiğin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tam işte bu şimdi söyleyeceğimiz türkü de tam onlara e, bu anlattıklarımıza yakın bir türkü. Bunu da siz anons Sarfer Özsan düzenlemelerini yaptığı bir senfonik türküdür. Bir Azeri türküdür, Bir barış türküsüdür. İnsanları barışa çağıran. Sulha gelin ey insanlar. Yoksa dünya mahvolur diyen bir ananın Anayang, çağrısı. geniş yer. bir orkestra karşında orkestra ve kora. E, e, türkünün ismi de Ana Öydü. Bir Azeri türküsü. Bir dahaki programda buluşmak üzere hoşça kalın diyoruz. İyi günler hoşça kalın. Söz de davadan Bana kalbim odlanır Söz düşen de davadan Pes mi, ey insanlar Döküldü kan aktı kan Pes mi ana toprak Su içti gözyaşımdan Yeryüzümde dostu olsun Gerek insan insana Yeryüzümde dostu olsun Gerek insan insana Kalbimdeki bu arzular Kalbimdeki bu arzular arzusudur zamanım. Ben anayım bu sesimde, yerin göğün derdi var. Sulha gelin insanlar, yoksa dünya. sesinde, yerin göğün derdi var. Sulha gelin ey insanlar, yoksa dünya mahvolur. Silahları yandırın, arşa çıksın tütsüsün. Silahları yandırın, arşa çıksın tütsüsün. Her obada, her bir evide kanat açsın surfsüzün. Yüze gülüsün insanarın varam etsin yeryüzü Yeryüzü Zamanın Ben anayım Bu sesinde Yerin göğün var Sulha gelin Ey insanlar Yoksa dünya Mahvudur Ben anayım Bu sesinde Yerin göğün Derdi var Sulha gelin Ey insanlar Yoksa dünya Mahvolur Surha Gelir Ey insanlar Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz